Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, Dünya Mirası Adalar programındasınız. Ben Derya Tolgay, arkadaşım Alp Orçum. ve e, Teknik Masada Selahattin Çolak'la beraberiz. E, küçük bir hatırlatma yapalım. Bize Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızdan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Görselleri ve eski podcastlarımızı da dinleyebilirsiniz. Şimdi stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. E, öncelikle e, Said Faik Abasyan'ın 11 Mayıs'ta ölümünün 111. yılını bir kez daha anacağız. Ve bu klasik öykü tekniğini e, yıkıp e, doğayı, insanları basit, samimi oldukları gibi şiirsel ve usta bir dille bize anlatan Said Fa'yı konuşmak istedik. Onun için de e, Murat Gülsoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim çağırdığınız için. <gülüyor> bu güzel programa zaten programın adından başlayarak sizin bu yapmakta olduğunuz <gülüyor> proje bir kere her şeyden önce çok değerli, çok önemli... Hakikaten adalar bir dünya mirası olarak umarım tescillenir ve buna uygun bir şekilde de bundan sonrası planlanır diye düşünüyoruz. Çünkü onlar gerçekten büyük bir kıymet hem İstanbul için hem Türkiye hem de dünya için gerçekten öyle bende birçok adada zaman geçirmiş olduğumu şimdi hatırladım sizi görünce birazcık konuşunca dışarıda bizde öyle olduğuna inanıyoruz. Zaten <gülüyor> Tabii, onun için böyle bir girişimde bulunduk. Yani İstanbul'da yaşayan insanların yolu mutlaka adalardan geçer bir biçimde. Çünkü hep beraber. Ama evet. <gülüyor> bu işi tek başına değil. ama ben size öncelikle dinleyicilerimiz için kısacık bir tanıtmak istiyorum. Gerçi açık radyo dinleyicileri sizi tanıyor ama <gülüyor> olsun yine de tekrarlayalım. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliğini bitirdikten sonra yüksek lisansınızı yine aynı üniversitede psikoloji bölümünde daha sonra da teknik üniversitede doktorayı da biyomedikal mühendisliği alanında yaptınız. 93 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmakta mühendislik ve edebiyat alanlarında dersler vermektesiniz. Ee, ...arkadaşlarınızla birlikte 1992 ve 2002 yıllarında da... ...şu meşhur Hayalet Gemi adlı bir edebiyat dergisi çıkardınız. İşte Açık Radyo'da evet. da o eş zamanlı programlarınız evet. <gülüyor> oldu. Ee, şimdi şöyle diyorsunuz kitabınızdan bir şey söylemek istedim... ...çünkü çok hoşuma gitti. Edebiyatın başkalarının hayatlarına kaçıp saklanmanın değil kendi dehlizlerinde dolaşmanın bir yolu olduğunu inananlar için demişsiniz ve ben e, sordum kaç tane kitabınız var e, sayamadım saymadım dediniz ben saymaya şaştım 18 <gülüyor> kitabınız da var evet. e, bu nedenle yazdınız herhalde e, Tabii bir de esas e, başka bir kitaptan daha da bahsetmek istiyoruz e, bu kitabı çalın çünkü 2001'de Said Faik e, hikaye armağanını aldınız bu o, e, kitapla da. Evet. evet. Şimdi çok uzatmadan evet. başlayalım. Şimdi siz de biliyorsunuz biz e, nasıl bir araya geldik, hangi amaçla bir araya geldik. Bu radyo programında o amaca yönelik olarak hazırlıyoruz. Adaların ...bir dünya mirası olduğuna inanıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi sadece İstanbul... ...Türkiye değil... ...dünya mirası olduğuna. Ve e, bunun... ...UNESCO tarafından da tescillini... ...sağlamak için bir takım girişimlerde... ...bulunuyoruz. Siz e, adaları da tanıyorsunuz. Özellikle de Said ...çok iyi tanıyorsunuz. E, sizce... ...Said e, ...adalarda yaşamış olması... ...bir ke daha doğrusu iki türlü... Bir, Said Faik niye adada yaşamaya devam etti diye bir soru. Çünkü babası almış evi falan ama istemese giderdi başka yerde yaşardı. İkincisi de Said Faik'in adalarda yaşamış olması adaların bir dünya mirası olarak değerini Katkıda bulunuyor mu? Nasıl katkıda bulunuyor? Bir söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> Tabii keşke Said Faik'i tanıma fırsatı bulmuş olsaydım ama işte 1956'da zannediyorum. E, 54'te hmm. kaybettik. 56'da Said Faik öykü e, hikaye armağanı ihdası oldu annesi tarafından. E, ben tanımadım ama dedem tanımış. Bu da <gülüyor> hmm. bir bağlantı var. Hmm. Zaten birkaç böyle m, ana figürü dedemden dinlemişimdir dedem çünkü o da eski İstanbul'lu diyebileceğim sen yani İstanbul'da doğmuş büyümüş Cerrahpaşa'da ve Galatasaray'da da okuduğu için hep o Beyoğlu alemlerini de bilen birisi o yüzden ondan iki tane figürü çok canlı tasvir üç tane hatta bir tanesi Galatasaray'ı ziyaret eden Atatürk onunla koridorda çarpıştığını ve işte böyle başına okşadığını falan anlatır Üçüncü, i̇kincisi Nazım Hikmet. Hı hı. Böyle bir Galata Köprüsü'nde uzaktan saçları alev alev bir adam hı hı. diye. Üçüncüsü daha yakın Said Faik. Said Faik ile baya bir gece... E, i̇çerler e, işte bütün tramvaylar kaçar gemiler kaçar ve şeyde Beyoğlu'nda bir e, şeyin dükkanın girişinde sırt sırta oturduk sabah kadar uyuduk <gülüyor> diye anla <gülüyor> anlatırdı. Tabi bu figürler o dönemin insanların e, yaşam tarzı e, özellikle de e, Said Faik gibi e, herhangi bir kalıba herhangi bir e, kurumsal kimliğe Hatta felsefi bir e, görüşe, bir ideolojiye sıkışıp kalmak istemeyen, e, tam tersi böyle özgür ruhlu ama bir yerlere de sığamayan bir insan için o dönem tabii Beyoğlu Beyoğlu'nun dışında da adalar tabii böyle bir ikili hayatı olduğunu aslında biliyoruz hem yazdıklarından biliyoruz tabii dönem dönem değişiyordu bu yurt dışı deneyimi var başka yaşantıları da var ama insanlardan daha doğrusu Beyoğlu Pera'daki o hayat tabii ki o hayatı görüyor yani o hayatın bu kenarında evet <gülüyor> kenarında yaşıyor bir yanı bir yanıyla edebiyat çevrelerini de biliyor tabii yazlarını atıyor. Onlardan da uzak durmaya çalışıyor. Bunları tabii nereden okuyoruz? Kendi yazdıklarından öykülerini okuduğumuz zaman bunların izlerini görürüz. Mesela haritada bir nokta öyküsünü okuduğumuz zaman şehirden bunalmış ve adaya kendini atmış bir karakter okuruz. Zaten karakterleri ilginçtir Said Fahin. Kendisi değildir tam ama Kendisine de çok yakındır. Öyle Hı -hı. de okuyabiliriz ve bunda Hı -hı. bir sakınca da yoktur. Ve Hı -hı. bize illa bir başkası gibi oku da, Hı -hı. da demez. Hı -hı. Hep böyle bir Hı -hı. E, arada bırakır. Ve o öyküyü okuduğumuz zaman işte o şehirdeki hayat şehirdeki ikiyüzlülükler ve kötülükler insanların birbirlerine yaptığı kötülükleri gördüğü için o nasıl diyelim modern hayattan uzaklaşıp daha saf insanların daha nasıl diyelim büyük hırsları olmayan insanların yaşadığını düşündüğü adaya Gider ama orada da bir bakar ki balıkçılar arasında bir ya tanık olur ve orada işte bir ağları temizleyip de işte bir tane son bir balığı eğer ona vereceklerse verecekler. Öyle karnını doyuracak ve o balıkçıların aralarında yaşadıkları küçücük bir şey için, küçücük bir menfaat için aslında nasıl kötüleşebildiklerini gördüğü an alır ki başını bu sefer iyice bir tepeye çıkar tamamen doğaya. Artık yani adadaki insana değil artık küçük insan da değil doğaya gider ve bir kalem aldım yonttum ve yazmaya başladım yazmasam çıldıracaktım der. Çünkü demek ki ben şunu hissediyorum o zaman Said Faik'te insan meselesi sadece sınıfsal kültürel bir mesele olmaktan öte şunu görüyor. İnsan nerede varsa nerede iki insan varsa orada bir iktidar oluşuyor ve o iktidar aslında en çok karşı olduğu şey. İktidar. Ama bu tabii bir imkansızlık noktası. Yani hayattan izole olmanız lazım. İnsanlardan tamamen izole olmanız lazım. Ya da, ben... ya da sanatçı olmanız yani. lazım. Çünkü sanat da bir parça buna bir alan açıyor. İşte yaz, yazı bence <gülüyor> ee, yazmasam çıldıracaktım ve şimdi işte yazıyorum ve bu öyküyü yazıyorum. Yani bunun sadece acısını çekmiyorum. Hı <gülüyor> hı sadece bunun acısını çekip izole olsam e, depresyonda olurdum. Belki bir ruhsal sıkıntıya dönüşebilirdi bu ama bunu yazıyla e, ifade ettiği zaman ve bunu bu şekilde de anlatabildiği için e, bence çok büyük bir e, başlangıç yapmış oluyor bizim modern Türkiye edebiyatı Hı -hı. açısından Hı -hı. baktığımızda zaten hani edebiyat eleştirmenleri de Hı -hı. üç aşağı beş şükür şu fikirdedirler ki yani bizdeki öykü geleneği ya da edebiyattaki öyküyü iki ana kanal üzerinden okuyabiliriz yani biri Sait Faik kanaldır bir diğeri Sabahattin Ali Hı -hı. kanaldır yani daha sosyal gerçekçi daha ciddi diyelim ötekisi daha bireysel Hı -hı. daha küçük insanların gerçi Sabahattin Ali de öyledir Hı -hı. ama Hı -hı. büyük bir ...hikayenin içerisinde bunu bize verir. Yani büyük bir fikir vardır arkada. E bu iki kanalın bir önemli temsilcisi. E o yüzden çok etkili. Şey soracağım, burada Burgaz Adası'nı seçmesinin özel bir nedeni olabilir mi? Çünkü gerçekten dediğiniz gibi iktidarın her türlü tavrına Tabii. karşı ve adeta oyunun hakikaten dışında kalmak için, Hı? yani kendini Hı. bir şekilde korumak için adaların en e, doğal ile baş başa karalabileceği evet. yani bir kaçış noktası yakalayıcı büyük ada işte çok hareketli büyük. çok büyük izmiş. <gülüyor> o zaman da büyük. Heybeli evet. muşva. Evet, evet. Heybeli öyle. Ee, kınalı Heybeli de asker var. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Muhtemelen zanned. büyük adada da politikacılarla karşılaşabiliriz <gülüyor> evet, evet, o dönem evet, evet, değil mi büyük evet. kulüpler var vesaire. Kınalıda var biraz az yeşillik vardır. Yani <gülüyor> evet. Bu böyle bir şey evet. olabilir. Muhtemelen muhtemelen öyle yani o kaçacağı noktalardan bir tanesi. Adada yaşaması tabii şimdiden baktığımızda güzel bir kazanç da oldu. Çünkü o annesinin evin orayı müze haline getirilmesi, her sene oraya da gidilip işte Said Faik ödülünün orada da bir kez daha verilmesi... Bunlar çok güzel gelenekler ve bence adalarda aslında İstanbul'un başka yerlerinde de kuşkusuz ama adaların tabi özel bir e, önemi var. E, oralarda yaşamış bu edebiyatçıların evlerine sahip çıkmak ve oralarda yaşayan halen edebiyatçılarımız var yani. İşte biliyoruz yani Orhan Pamuk, Ayfer Tunç benim tanıdığım birçok e, yazar ya mevsimlik ya da e, bütün e, yıl orada e, yaşıyorlar. E, bence adaların bunun bu, bu tür kültürel etkinliklerle e, festivallerle e, bir ara mesela Biennale'in bir parçası değil mi evet. adalarda sergilendi e, bunlarla e, hmm. eğer yükselirse çok daha farklı bir e, kazanım olur hem hmm. adalarda yaşayanlar için hem bizler için yani hmm. adaların dışında adalara sadece bir mesire yeri olarak gitmenin dışında hmm. e, oraların e, tarihiyle de e, hmm. tarihini de içerecek şekilde hmm. bu kültürel etkinlikler olsa çok yerinde olur diye düşünüyorum. Yani UNESCO'ya başvururken şey edilecek kaydedilecek Tabii. noktalardan biridir. Aslında adaların edebiyatçılar için hep bir oturma yeri ve ilham kaynağı olması. Evet. E, muhtemelen şey de var tabi. Adalar arasında gidip gelmeler, hı. her adanın farklı bir sosyal ve etnik hatta bir kompozisyonun olması ve bunun görece olarak şehre hı. göreci olarak korunuyor olması değil hı. mi? Bunun hı. Bütün bunların yaşanabilir olması edebiyatçıyı ve sanatçıyı da zenginleştirecektir. E, Sayit Fahin eserlerinde mesela e, görürüz. Bütün hı. adada yaşayan her türden insanı, yani bir papaz ortadan Orada başrol alabiliyor evet, Mesela evet, öyküde evet. Şimdi bunlar mesela çok başka türlü de Okumamızı gerektiren Bize başka Hı -hı. türlü Bugüne ışık tutabilecek Hı -hı. Noktalar Hı -hı. Evet. Papazı söylediğiniz Şey parafı hatırladım da Şimdi orada işte adanın mesela karabaşotları Çok Hı -hı. meşhurdur ve de çok da önemli bir ottur esasında. Yani sinir sisteminde de iyi gelecek bir ottur. Onlardan bahsediyordu. Kalpazan evet. Adayı o kadar e, miras haline getirmiş evet. ki... ...daha önceki konumuzda bahsetmişti. Gerçekten haritada bir nokta olmaktan çıkarmış. Evet, bir de o var tabii. E, çok çok, çok evet. güzel. Bir de e, şimdi biz adalara bakarken miras olma özelliklerine... ...yani diyoruz burası bir açık hava müzesi her şeyiyle mimarlık alanında olsun, işte e, doğası olsun, şu soğusun, bu soğusun ama yazarların yaşadığı evlerde halen sağlam şekilde evet. duruyor. Her adanın yani çok öne çıkmış yazarları var. Çok fazla sayıda var ama işte e, Reşat Nurey e, Güntekin şey e, Aziz Nesin e, bunların evleri Hüseyin Rahmi Gürpınar yani hepsinin evleri halen duruyor. Troçki'nin yaşadığı yer. Evet. Tabii evet. yıkık dökük de olsa. Yıkık. Mesela, o bile başlı başına yani evet. bir kıymet. Bir kıymet tabii onun evet. üzerine neler yapılabilir orada. Ne tür evet. toplantılar, sempozyumlar değil mi evet. bunu hani hatırlatacak, dünyayı çünkü evet. çekebilecek eee evet. isimlerden evet. bir. Tane. Troçki'zm Her hala bir yaşıyor bize. aslında. Hı? Troçki'zm de hala yaşıyor. Evet. Aynen. <gülüyor> yani <gülüyor> yani bunların her biri müze olabilecek kıymetli Tabii. de değerli de. e, düşünsenize yani. oradan baktınız şimdi da. mesela şeyde Burgaz'da bahsettiği bir kör hamdinin bahçesi vardır İşte orada, orada çiçekler toplanır çiçekler ekilir şehre yollanır falan o bahçe hala duruyor ve o bahçede hala hep Burgaz'da söz konusu olduğu zaman ben bunu söylüyorum o bahçede hala o dönemden kalma çiçekçi adam çünkü ve onun kızı ve kocasına ait şimdi o ev. Şimdi artık oturmuyorlar kiraya verdiler. O eskiden kalma endemik değil ama oradan kalma soğanlardan her sene çiçekler çıkıyor. Bütün Yeniden ekilmemiş. <gülüyor> şimdi bunu, bunu bugüne bağlayıp hala çiçekler çıkıyor. Çünkü işte Said Faik'in bir şeysi, bugün yaşayan bir, bir, bir, bir, bir hikayesinin yaşayan parçasını mesela, değil mi? Tabii, yani şimdi evet. yakın Burada zamanda biliriz. mesela Praha'a gittim ve orada Kafka Müzesi'ni evet. gördüm. Şimdi Kafka'nın yaşadığı ev yok olmuş evet. üzerinde, bambaşka bir evet. bina var. Fakat kendisine çok güzel bir kalıcı sergiyle... Evet. Büyük güzel bir müze yapmışlar yani olmayan bir şeyi var edebiliyorsunuz evet, evet. ki bizim elimizde bu sözünü evet. ettiğiniz yazarların her birinin evleri duruyorsa evet, hele evet. Yani neler neler yapılabilir daha fazla duruyor ama mesela Hüseyin evet. Rahmi Gürpınar'ınki çok talihsiz bir şekilde duruyor yani neredeyse yıkılmak üzere ve evet. İBB'nin elinde bildiğim evet. kadarıyla o da galiba başka evet. bir yere aktarmak evet. üzerinde yani ve bunlar miras olarak da e, bağışlanmış müze olması kaydıyla çözülüyor evet. Çok çok önemli. İşte o zaman sizin girişiminiz bunları evet. ko kovalayacak anlamında o kadar. <gülüyor> İş çok Biraz şeyden de bahsedebilir miyiz? E, Sayit Fine şimdi anısına her yıl düzenlenen e, bir Armağan evet. e, Edebiyat Ödülü var. E, siz de jüridesiniz. Evet. 1955'ten beri sanırım yapılan evet. bir e, Armağan e, etkinliği bu. 64. kez yapılacak. Evet. Ee, çok özür dilerim. Bir de küçük bir ekleme yapacağım. Siz ona lütfen hatırlat şey ben daha doğrusu şu şekilde biliyorum. Heybeliada sakinlerinden yakın zaman önce kaybettiğimiz ma maalesef Zeyyat Selimoğlu'nun 1970'te Direğin Tepesi'nde bir adam ile yine sevgili Ayşe Sarısay'ın da 2010'da Yorgun Anılar zamanı ile aldığı ödül var Said Faik ödülü var bunun dışında acaba adalı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yazar var mı Onu ben bilmiyorum da. Tabii, ha, tabii, yani gerçekten. şöyle bir düşündüğüm zaman son dönemlerdekiler pek adada yaşamıyorlardı <gülüyor> şimdi ödülün güzel tarafı şu <gülüyor> e, ve bu kadar saygın bir şekilde bu yıllara <gülüyor> gelebilmesinin de arkasında herhalde o var çünkü kitaplarının gelirini e, Darüşşafaka'ya bağışlamıştır <gülüyor> e, annesi bu çok güzel bir şey yani bir kitabın geliriyle ya da bir yazarın bütün külliyatının geliri tamamen çocukların okumasına bir kere eğitimine katkıda bulunuyor. Ve Darüşşafaka Cemiyeti de bu ödülün sürdürülmesinde ve objektif bir şekilde sürdürülmesinde de o yıllardan bugünümüze kadar bunun sahiplini yapıyor Ve çok da başarılı yürütüyor bunu. Bunun da altını çizmek lazım. Yani bizde ülkemizde kurumlar çok hızla yıprandığı ve aşındığı için bir noktadan sonra bütün kurumlar sanki değil mi çok kötüymüş gibi algılanıyor ama tam tersi köklü kurumların ne kadar iyi işler yapabileceğinin de bir göstergesi. Mesela yayın evi değiştirdiği zaman bile... Ödülün düzenlenmesiyle ilgili hiçbir şey değişmedi. Sadece bizim toplantı yaptığımız bina değişiyor. Yani yapı kredi de değil artık hı hı. İş Bankası'nın yönetim yerinde yani yayın evinde toplantımızı yapıyoruz. Ama jüri tamamen aynı şekilde sürüyor. Kıymetli de bir jürisi var. Seçkin edebiyatçılardan evet. oluşan. Ben de tabii çok büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü önce 2000... ...yılında e, bu kitabı çalına hı hı. E, layık görmüşlerdi. Hı hı. Daha sonra birkaç yıl sonra e, gençleştirelim biz jüriyi dediler. <gülüyor> en genç şeyi benim, yani, <gülüyor> elemanı benim <gülüyor> jürinin ona katıldık. Her sene de hakikaten e, toplantıya gittiğimizde e, işte hepimizin cebinde birer liste oluyor... ...ve o listeler gerçekten böyle güzel bir şekilde oylanıyor... Yani benim şu anda o kaçıncı belki on yıldır on yılda da geçmiş olabilir. E, hiç böyle beş benzemez bir araya geldiği olmadı. Yani mutlaka oradan ortak isim çok hızlı çıkıyor. Bu da e, bir yandan da değerlendirmenin e, sağlıklı olduğunu da gösteriyor. E, edebiyat ödülleri bence önemli. E, tamam. E, şimdi Sayit Faik e, kişilik olarak düşündüğümüz zaman e, bütün böyle kurumları her şeye karşı daha e, nasıl diyelim daha biraz daha anarşist ruhlu diyebiliriz daha özgür ruhlu bir yazar ama onun ismine binayen bir sonuçta ödül ihtiyaç edilmiş. Bu da bir kurumsallığı barındırıyor. Ama bence yine de önemli. Özellikle de yeni ismini duyuracak olan yazarlar için bu çok büyük bir motivasyon kaynağı. Evet. Nedeni de şu yayın edebiyatçının tek çıkış noktası yayınlamaktır aslında. Evet. Bir yayın evine verirsiniz ve o da yayınlar. Ama bütün yayın sonuçta bir ticari kurum olduğunu da unutmamak lazım. Ticari işletmelerdir sonuçta yaşayabilmek için. işin doğası böyle ve iki şeyi düşünürler. Bütün yayın evleri kaliteli olsun ama satsın da. Elimizde de kalmasın. Şimdi jürilerin ise tek bir düşüncesi vardır. Kaliteli olsun. Ki ödülümüzü Mahcup etmeyelim yani biz e, Yanlış bir e, şeyi seçip de Hem kendimizi hem de ödülü Bundan sonra bunu nasıl test edebiliriz Bunu şu şekilde geçmiş yıllarda Bu ödülleri almış olan yazarların Gelişim çizgisine bakarak ee, bu ödül gerçekten başarılı bir ödül olmuş mu, saygın bir ödül olmuş mu, olmamış mı buradan anlayabiliriz. Ee, şey çok güzel, Nursel Duruel bizim e, jürimizde de e, uzun yıllardır görev yapan, halen de makta olan edebiyatçımız. Bu arada e, başka isimler de var tabii ama şunu yaptı. E, o işte 1955'lerden bu yana Sayit Faik e, öykü ödülünü almış olan yazarların özellikle de almasına... ...vesile olan öykülerden bir derleme antoloji yaptı. Her de bunu güncelliyor. yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Hı -hı. En son bence o çok güzel bir gösterge. Yani hem Türk Edebiyatı'nın gelişimi açısından... Hı -hı. E, ...nerelere gitmiş, e, hangi duraklardan geçmiş... E, ...hem de bu yazarlar ne olmuş Hı -hı. bakalım. Yüzde doksanı hakikaten çok bildiğimiz... E, ...bugünün iyi yazarları haline... Gelmiş. Tabi bu şeyler için de yeni evlendi için de çok önemli bir referans. E tabi. Yani o yazar artık bundan öncekiler gibi ünlü olacak ve çok satacak. E, tabii. <gülüyor> yani... tabii. Bir tür öyle bir <gülüyor> elekten geçmiş oldu. Evet. Ama şunu da söyleyelim şimdi geçmişe kıyasla bugün ödüller ne durumda diye baktığımız zaman bugün ödüllerin önemi geçmişe nazaran daha az. Bunda <gülüyor> en büyük sebebi şu. Geçmiş dediğimde ne zamandan bahsediyoruz? Mesela 80'ler öncesinden de bahsedebiliriz. Hı hı. Hatta 90 öncesi de diyebiliriz. O zamanın başat şeyi eleştirmenler ve ödüllerdi. Oysa ki günümüzde serbest hı. piyasadır şu andaki evet. şey. O yüzden edebiyat dergilerinde polemikler göremezsiniz. Daha evet. çok... Gazetelerin e, kitap tanıtım evet, e, eklerini evet. görürsünüz. E, kitapçılara gittiğinizde daha fazla çok satanları görürsünüz evet. de ödül almışlar köşesi diye bir köşe evet. göremezsiniz. Ama yine de iyi edebiyat okuru ve elbette ki yazarı için halen çok önemli. Ama e, yani durumda bu bunu da akılda tutmak lazım. Hı hı. Evet. evet şimdi programımızın da sonuna doğru gelirken bir küçük bir şey okuyacağım. E, tabii ki Said Faik'ten. E, kuşlar okuydu. Birkaç seneye nesilleri de tükenecek. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde esmer lekeler göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar için kötü olacak. Biz kışları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Bunu okumamın nedeni oldukça bugünleri öngörmüş. Ve evet. bu sabah da radyoda Ömer Madra'nın da Kapanış e, konuşmasını yapacağım ama sizin de açılışı <gülüyor> yapacağınız <gülüyor> evet, evet. etkinliğe birazcık değinin. Bir de bunu da söylememin nedeni şuydu. Biliyorsunuz günlerdir bu imar evet. barış kelimesini kullanmak istemiyorum. Hiç de bir barış. <gülüyor> şey <ifade gülüyor> i̇mar <etmeyeyim>. rüşveti. Bilmiyorum. <gülüyor> Altında sit alanlarını da dahil eden bir şeye evet. gidiyor. Bu, bu çok çok korkunç, çok korkunç bir evet. şey. Buna da bağlayarak... Evet, biz Boğaziçi Üniversitesi'nde Nazımet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Batı Diller Edebiyatı, Türk Dil Edebiyatı bölümleri ortaklaşa iki yıldır ikinci yılını şimdi yapacağımız bir toplantımız var, bir sempozyumumuz var. Disiplinler arası ekolojik etik temaslar başlığını taşıyor ve yeryüzü için adalet sorusu bu seferki alt başlığımız hı hı. E, şimdi ekolojik etik meselesi e, tabi günümüzün en ciddi konularından bir tanesi edebiyat eleştirisine de bu girmiş durumda yani edebiyat eserleri de artık nasıl bir dönem feminist bakış açısıyla ba değerlendiriliyor psikanalitik bakış açısıyla hı hı. şimdi de e, bu ekolojik etik ee, bakış açısından eserleri değerlendirmek, yönümüzü tayin etmek, meseleleri bir de bu perspektiften tartışmak için bence çok önemli bir toplantı. Ee, yarın herkesi bekleriz. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nin evet. e, rektörlük salonunda yapılacak. <gülüyor> Zaten mirastan söze de mesele geleceğiz. Bunlar ee, böyle gerçekleşmeye evet. yaklaşıyor evet. çünkü. Ama işte mücadele etmek evet. gerekiyor. Ee, konuğumuz Murat Gülsoy'da çok çok teşekkür ediyoruz Ben Murat teşekkür Bey. ederim. İyi ki geldiniz. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın Adalar hepimiz Adalar hep misin? Hoşça <gülüyor> <gülüyor> Dünya Mirası Adalar.